Pop dilenci arkalarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altugüzeldere, Güven Güzeldere. They are changing. Merhaba, 4 Aralık 2016 pazarlardan yine bir pazar akşamı Bob Dylan'ın e, yarım yüzyıla aşan müzik ve edebiyat e, serüveninin izin sürdüğümüz zamanlar değişirken programıyla karşınızdayız. Karşınızdayız diye çoğul söyledim ama karşınızdayım demek belki daha doğru olacak. Ee, çünkü bu akşam e, program ortaklarım Mahir'de Güven'de yoklar. Bu programı size ben Altuğ Güzeldir'e tek başıma sunmaya çalışacağım. Ee, nerede kaldık, ne yapıyorduk, ne anlatıyorduk? En son Bob Dylan'ın e, Royal Albert Hall'da ver vermemiş olduğu halde... Herhalde ismi daha çekici geleceği için olsa gerek ki Royal Albert Hall konseri olarak isimlendirilmiş olan çift CD'lik bir konser albümünü dinledik. Bu konser albümü Bob Dylan'ın hala Falky tayfasıyla tam yollarını ayıramadı. daha doğrusu onun ayırdığı da folkçuların bu durumu tam kabullenemedikleri dönemin bir eseriydi. O yüzden de albümün iki CD'lik veya iki plaklık albümün ilk kısmı akustik yorumlanan şarkılardan oluşuyordu. İkinci kısmı da elektrikli şarkılardan oluşuyordu. Seyircilerdeki atmosferde de çok daha elektrikli oluyordu böylece. Şimdi... Başka bir şey yapacağız. Aslında Bob Dylan'ın e, stüdyo albümleri e, sırasını takip etmeyeceğiz. E, veya çıkan plaklar sırasını takip etmeyeceğiz. E, 26 Haziran 1975'e atlayacağız. Bunun sebebi şu. Bob Dylan e, o meşhur üçleme e, Bringing It All Back Home. Highway 61 Revisited ve Blond on Blonde albümlerini yaptıktan sonra yine meşhur demem gerekiyor herhalde. Bir şeyde Temmuz 1966'da bir motosiklet kazası geçiriyor. Motosiklet kazasının tam ne şiddette olduğu veya fiziki etkilerinin neler olduğu birazcık... ...karışık ve tartışmalı. Ee, işte ...Dylan hayranları arasında... ...bir kısmı... E, ...öldü galiba diyor, sakat kaldı diyor... ...filan böyle bir belirsizlik. Dylan'ın kendisi de buna... ...tam bir açıklık getirmiyor. Ee, ve... E, ...böyle bir... E, ...Dylan bu arada da... E, ...kamuoyunun gözünden... ...gözünün önünden çekiliyor. Çünkü... Üst üste çok kısa aralarla yapmış olduğu üç mükemmel albüm ee, çok yoğun hem Amerika içinde hem Amerika dışında dünyada konser törneleri aslında çok tüketici bir tempo yaratıyordu ona. Ee, Dylan biraz da belli ki bu motosiklet kazasını e, gözlerden uzak olmak için bir e, vesile olarak da kullandı. Ve e, iki yıla yakın bir süreyle, bir buçuk yıldan daha uzun bir süreyle gözlerden uzak Woodstock'taki, New York'un yakınlarındaki Woodstock'taki evine kapandı. E, orada bir plak da yapmadı. E, London Blond'dan iki yıla yakın sonra bir zaman John Wesley Harding albümünü kaydedecekti. Fakat bu iki yıla yakın 18-20 aylık dönemde ...aslında... ...boş durmuyordu. Faaldi. Hem de oldukça faaldi. Neredeyse... ...haftada on şarkı... ...yazmak gibi bir tempo içinde... ...çalışıyordu. Ama bunu... E, ...resmi... ...ticari, insanların gözü önünde... ...olan bir atmosferde... ...yapmıyordu. Onun yerine... E, ...kendisine... ...zaten... ...bu 60'ların ortalarındaki... ...konserlerde ve... ...albümlerde... E, ...şey yapmış, eşlik etmiş olan e, grubuyla beraber... E, ...kah kendi evinin bodrumunda... ...kah diğer grup üyelerinin evlerinin bodrumunda... E, ...bir araya gelip... E, ...tabirca ise tam kafalarına göre takılıyorlardı. Yani... E, ...kah Bob Dylan'ın yeni yazıp getirdiği şarkılar... ...kah e, 1950'li yıllardan kalma pop şarkıları... Yirmilerden, otuzlardan kalma folk ve blues şarkıları e, tam bir e, yaratı özgürlüğü içinde, söz söyleme özgürlüğü içinde kendi içlerine kapanmış bir şekilde bu insanlar akıllarına estiği gibi bunları çalıp söylüyorlardı. Ortada bir plak yapalım, bunu bir plağa çevirelim diye bir gündem de yoktu. O yüzden e, son derece bunu rahat bir şekilde yapıyorlardı. Şimdi birazdan şarkıları dinlemeye başladığımız zaman aslında Bob Dylan'ın son derece sesinin bile rahatlamış olduğunu, farklı geldiğini duyacaksınız. Neredeyse bu tabir caiz mi? Bilmiyorum. Yani Bob Dylan takım elbiseyi çıkartmış, pijamaları çekmiş evde e, tam işte kendi ortamında son derece rahat bir pozisyonda takılıyor. Bunlar... İddialı sözler olarak gelebilir size ama e, şimdi dinlemeye başladığımızda umarım ki bana hak vereceksinizdir. E, bu dönemin, bu bu döneme ilişkin hem Amerika ve dünya neredeydi, ne oluyordu, hem Bob Dylan neredeydi, ne oluyordu. Bunların hepsini konuşacağız. Ama bir yandan da e, şeyleri, şarkıları dinlemeye devam edeceğiz. Basement Tapes albümü. Bu o, 26 Haziran 1975'te çift plak olarak yayınlandı. Ve Bob Dylan'ın 16. stüdyo albümüydü. Yani biz bir miktar e, ileri doğru atladık ama kaydedilme zamanı olarak e, doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Kendi aramızda da tartıştık. Bu, bu, bu, ne yapalım? Basement teyplerimi çalalım. John Wesley Harding'e başlayalım diye. Ama e, kayıt Tarihlerine baktığımız zaman e, doğrusu çoğu 1967 yılında kaydedilmiştir bunlar. Basement tapes'i çalmaya başlamak gibi göründü bize. O yüzden de e, şimdi size çalmaya başlıyorum. İlk parça kısa 1 dakika 47 saniyelik kısa bir parça Odds and Ends. spilling juice over me Hearts and eggs, hearts and eggs Lost time is not found again Ah, you take your file and you bend my head I never can remember anything that you said You promised to love me, but what do I know? You're always spilling juice on me like you got no place to go Someone else While Keep that juice to yourself on it, on it. Lost time not again Odzen, Odzenent. Bu diyebiliriz ki Chuck Berry'nin ve Fats Domino'nun e, geleneğinden gelen bir e, ...parçaydı, rak parçasıydı e, ve e, işte Bob Dylan'ın e, arkadaşlarıyla, grubuyla yaptığı e, Jam Session'lardan, e, Jam Session'ların ürününün ilkiydi. E, o Od Zenen's Basement Tape'den de ilk yayınlanan parça 1975 yılında e, yayınlanmıştı. Bob Dylan'ın 1966-67 yıllarındaki durumundan bahsediyorduk. Demin bahsettiğim üç albümüyle Bob Dylan öyle bir büyük mesafe kaydetti. Herkesin öylesine önüne geçti ki neredeyse böyle bir hani yıllar bile değil birkaç 10 yıl herkesden ileriydi. Dedi ee, Ondan sonra Bob Dylan'ın ne yapacağı aslında çok merakla bekleniyordu ve bir yandan da buradan ne yöne doğru döner acaba e, tahmin etmesi de imkansız bir noktaydı. İşte 29 Temmuz 1966'da geçirdiği ve e, içeriğinin ya da ciddiyetinin seviyesinin belirsiz olduğu bu motosiklet kazasını e, kendisine mazeret yapıp Bob Dylan'ın... E, Dış dünyaya kapandı. Bu bir buçuk yıllık bahsettiğimiz süre aslında bugünün standartlarında baktığımızda çok da olağan dışı bir şey değil. Bugün müzisyenler, sanatçılar bu kadar süreyle sessiz kalabiliyorlar ama 1960'lı yıllarda bu hayranlarına sonsuzluk gibi gelen bir süreydi. Bu benim değil bir şeyim. ...yorumcunun yorumu. Ee, ve de... E, ...demin söylemiştim... ...haftada on şarkı yazdığı... ...oluyordu, o kadar yoğun bir şey... Ee, ...dönemdeydi. Ee, Hawks Ho grubuyla beraber... ...Hawks daha sonra... E, ...solo kariyere de... ...bir grup olarak Bob Dylan haricinde... ...geçip The Band adını alacaktı. Ee, o zamanlar için Ho Hoax e, grupta kim vardı? Robbie Robertson, Richard Manuel, Rick Danko, Gert Hudson ve Levon Helm. Ee, 1968'de daha sonra e, başarılı bir ilk albümle e, kendi ilk çıkışlarını yapacaklardı. Ama henüz 1967'deyiz ee, ve... Bob Dylan'ın Woodstock Woodstock'ta yer alan evinden Bodrum'da e, beraberce çalıyorlar, söylüyorlar. E, bu sırada Amerika'da ve dünyada ne oluyor? Aslında 1967 e, her şeyden önce büyük bir Psychodalia rüzgarı esiyor dünyada ve özellikle Amerika'da rock müzikte. Ee, ...ilginç bir şekilde e, Bob Dylan bu rüzgarlardan hiç etkilenmiyor, hiç tamamen uzağında kalıyor ve e, daha sonra Amerikan olarak tanımlanacak olan e, köklerden kaynaklanan bir ayağa köklere değen müziğe dönüyor. E, Bob Dylan bu albümleri yaparken veya şarkıları yaparken Amerikan'a tanımı yok. Ama Amerika, Amerikanı nedir derseniz aslında işte Amerikan'da tam bu dinlediğimiz şarkılardır. Şimdi onlardan bir tane daha dinleyelim. İkinci şarkı Million Dollar Bash. Well a big with a wheel. Yok ya akif müzik çekti ya. işte ben de söyledi. İşte ben de söyledi. İşte ben de ben de söyledi. İşte ben de söyledi. İşte ben de söyledi. İşte ben de söyledi. İşte ben The louder come, the now, cream, ha, okay. okay, tamam. tamam sağ ol ooh, baby, ooh -ee. ooh, baby, ooh -ee. Ellie was there She told me to yawn And along came Jones Emptied the trash Everybody went down to that Million dollar bash Ooh baby Ooh -ee. Ooh baby Ooh -ee. It's that million dollar bash Well I'm hitting it too hard My stones won't take I get up in the morning But it's Too early to wake. First, it's hello, goodbye, then push and then crash. But well, we all gonna make it. Had that million dollar bet. Ooh, baby, ooh, we, ooh, baby, ooh, we. It's that. I punched myself in the face with my fist I took my potatoes down to be mashed And I made it on over that million dollar bash Ooh, baby Bob Dylan ve Hawks'dan dinledik. Million Dollar 5. E, Million Dollar 5 Bob Dylan'ın 1967 yılında yazmış olduğu ve Andy Warhol'un meşhur The Factory fabrikada, fabrikasında 1960'lı yıllarda geçen olayları anlattığı bir şarkı. E, şarkının içinde geçen Big Damn Blonde yani büyük e, aptal sarışın sözü de Muhtemelen Warhol'un Bob Dylan'ın bir kısa bir dönem ilişkisi olduğu ve Andy Warhol'un da ilham peresi olan Edie Sevick'e atfen söylenmiş olduğu düşünülüyor ama genellikle olduğu gibi bir kesinlik yok. Şeyin şarkıların sedasından duyuyor olduğunuzu umuyorum. Son derece yumuşak ve rahat bir atmosferde bu şarkılar yapılmış. Bob Dylan'ın sesinin rahatlığı da bence hatta şarkıyı söylerken eğlenmekte olduğu da sesinden duyulabiliyor. Bu Million Dollar 5 şarkısını Bob Dylan tek bir defa sahnede seslendirmiş. O da 21 Kasım 2005'te. Onun dışında başka hiçbir zaman seslendirmemiş. Bu aşağı yukarı Basement Tapes dediğimiz işte fiziki olarak da evin bodrumunda veya birkaç evin bodrumunda kaydedilmiş bu şarkılar yaklaşık 100 şarkının işte demin dediğim bir kısmı Bob Dylan'ın kendi besteleri bir kısmı ...başka kişilerin besteleri... ...hatta e, anonim şarkılar var içinde... E, ...yaklaşık 100 şarkının... E, ...160 kadar toplam yorumundan oluşuyor... ...ve bugün bile çok net olarak bilinemeyen bir sebepten ötürü... ...bunların hiçbirisi aslında... ...kaydedildiği zaman bir plak olarak piyasaya sürülmüyor... Fakat e, zaman içinde özellikle de daha öne çıkan parçalar e, diğer müzisyenlerin elinde daha sonra da hayranların elinde gezmeye ve dinlenmeye başlanıyor. Öyle ki bu, bu, bu şarkılar hiçbir daha Bob Dylan kaydı yayınlanmamışken Burt, Peter, Paul and Mary, Manfred, Mann gibi e, müzisyenlerce, gruplarca seslendirilmeye başlıyor. E, The Band de 1968 yılında yapmış oldukları The Band isimli çıkış albümlerinde yine bu şarkılardan birkaç tanesini kullanıyorlar. Ama Dylan sanki bunlar hiç yokmuş gibi başka projelere geçiyor. Ve bir sonraki albümde John Wesley Harding oluyor ki buradaki bu albümde Basement Tapes'te yer alan müziklerden de daha farklı hem sedası olarak hem teması olarak e, farklı bir şeyle, albümle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Şu dipnotu da e, belirtmeden geçmeyeyim. 1975'te iki e, plak olarak bu yayınlandıktan sonra e, 2014'te de 6 CD'lik bir ...set olarak yayınlanıyor... ...Basement Tapes. O, or, oradaki ismi Basement Tapes Complete. Basement... ...taplerinin tamamı. Fakat e, biz size bu 6 CD'lik... E, ...seti çalmayacağız da... ...onun yerine 1975'te... ...çıkmış olan... E, ...çift plaklı... ...seti çalıyor olacağız... Şimdi Bob Dylan'dan dinlemeye devam edelim. Basement Tapes dinliyoruz. Bob Dylan ve Hawks'un kendi keyifleri için, kendi istekleri için diyeceğim çalmakta olduğu şarkıları. Bir sonraki şarkımız Yazoo Street Scandal. ...dinlediğimiz parça Yazoo Street Scandal'dı. Ee, bu parçanın seslendirilmesinde Bob Dylan hiç e, yer almamadığı e, ana vokali Levon Helm yapıyordu. Ee, şimdi bir sonraki parçamıza geçeceğiz. Bir sonraki parçamız Going to Acapulco olacak. Ee, bu şarkı Bob Dylan'ın yazdığı ve söylediği bir şarkı... Ee, daha önceki albümlerinde hep sık sık bunu söylerdik. Bob Dylan bu, bu şarkıda acaba ne anlatmak istiyor diye böyle belirsizlikleri seven bir kişi. Ee, burada da Meksika'ya yapmış olduğu, Akapulko'ya yapmış olduğu bir e, seyahatten bahsediyor. Ama e, ikinci şey geçtiğimiz zaman satıra... Orada e, stars ain't falling down, yıldızlar aşağı düşmüyor diyor. Bu aslında e, İncil'den bir alıntı. E, daha sonra şarkın içinde Taj Mahal'den bahsetmeye başlıyor. Bir genel bir belirsizlik var. Bazı yorumcularda diyor ki aslında Bob Dylan basitçe e, Elvis Presley'in 1963'te yapmış olduğu Fa Fun in Acapulco e, filmine eğlenceli bir gönderme yapıyordu. Bunların hepsi ya da hiçbirisi olabilir. Bu parçanın müzikal sedası aslında ve müzikal atmosferi John Wesley Harding albümündeki şarkılara bir hayli daha çok benziyor. Hatta şarkının melodisine baktığımız zaman o albümde yer alan I Dreamed, I Saw Sen Augustine ile Neredeyse e, aynı derecede benzer e, iki plaklık bu albüm bitirdiğimiz zaman John Wesley Harding'e geçeceğiz. Orada bu mukayeseyi bir kez daha yapabiliriz. Şimdi Bob Dylan'dan dinleyelim. Going to Acapulco. Bob Dylan'ın sesinden dinledik... ...Going to Acapulco. Doğrusu... ...buradaki şarkılarda... ...Bob Dylan... ...daha önce kullanmış olduğu... ...sesinden daha farklı bir sesle... Şarkıyı, ...şarkıları söylüyor. Aslında bu, bu... ...farklı ses kullanma... ...olayını bundan sonra da... ...daha sıkça yapacak... ...John Wesley Harding... Hile ondan bir sonra gelen albümde bambaşka bir ses tonuyla söyleyen bir Bob Dylan göreceğiz. İlginç. Öyle söyleyeyim. Şimdi iki plaklık bu Basement Tapes'in ilk planın, ilk yüzünün son parçasına geldik. Burada da yine şarkının seslendirilmesinde Bob Dylan yer almıyor. Onun yerine Şarkının ana vokalini e, piyanoyu da çalan e, Richard Manuel yapıyor. E, şimdi yine gruptan dinleyelim. Kate, Kate is being gone. Kate been gone, since the She one and been gone for such a long.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 ...fokalde ve piyanoda... E, ...Richard Manuel'dan... E, ...ve yanında beraberinde... Hawks'tan dinledik... Kates is Being gone. E, ...dinlemekte olduğumuz... ...Basement Tapes'in... E, ...iki plaklık... ...Basement Tapes'in ilk planın... ...ikinci yüzüne geçiyoruz şimdi... E, ...yeniden... ...Bob Dylan... E, ...dönüyor sahneye... ...çünkü burada ana e, vokali Bob Dylan yapıyor olacak. E, parçamızın adı "Low and Behold". Bu şarkı e, bir e, bir hobonun, bir e, gezgin, e, işsiz güçsüz kişinin evinden uzak e, inanılmaz hikayelerini anlatıyor. E, bir nevi bir e, işte ruhsal hac gibi de düşünülebilir. Bu kişi e, San Anton'u terk ediyor. Ayrılıyor oradan ve e, karısıyla buluşmak üzere evine gitmeye e, yola çıkıyor. Derken işte tam sabah e, 6.30'da Pittsburgh'da oluyor. Oradan e, bir e, Molly isimli karakterle gerçek üstü bir diyalog e, gelişiyor orada. Bu Amerika'nın içlerine doğru yapılan pek de gerçek olması beklenmeyen bir yolculuk. Muhtelif Bob Dylan'ın üstüne yazan kişiler arasında da oldukça tartışma yaratmış bir şarkı. Kimileri burada bir kimlik arayışı gördüklerini söylüyorlar bu şarkıda. Aslında kimileri de şarkının adı Lo and Behold bu eski ahitte geçen bir ifade Kral James'in İncil'inde. O dönemde aslında Bob Dylan çok yoğun bir şekilde Shakespeare'i ve İncil okumaya başlıyor. şeyden Toplum hayatından çekildikten sonra evine kapandıktan sonra. En çok krallıyır ve incir okuyor. Aslında bunların e, yansımaları da yazdığı şarkılarında gör, görünüyor. E, şarkının müzikal tarafına baktığımız zaman o da oldukça şaşırtıcı. Çünkü e, pop, blues, gospel, folk e, türündeki müziklerin e, hoş hatta komik bir... ...şekilde harmanlanmış... ...halini görüyoruz, duyuyoruz... ...bu şarkıda. Şimdi şarkıyı... ...Dinleyelim. Low and Behold. I She'd meet me there And of course I knew she would The coachman he hit me for my hook and, and he asked me my name I'll give it to him right away And I hung my head in shame Lo and behold, lo and behold Looking for my lo and behold Get me out of here, my dear man. I come into Pittsburgh It's 6.30 flat I find myself a, a vacant seat And I put down my hat What's the matter, Molly dear? What's the matter with your mom? What's it to you, Moby Dick? This is Chicken Town Lord behold, Lord behold In for my Lo behold Getting me out of here My dear man I bought myself A heard loose One day she could call her own and She came out the very next day To see where they had flown Now I'm going down to Tennessee Get me a truck or something Save my money and rip it up. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, getting me out of here, my dear man. Now I come in on a fast wheel and boys I show were slick. I come in like a ton of bricks. Leave a few tricks on them. going back to Pittsburgh count up to 30 round that horn and ride that hood, gonna thread up low Bob Dylan'dan dinledik. Low and Behold. Ee, gerçekten de e, Dylan'ın da e, gruptaki arkadaşlarının da, müzisyenlerin de e, adeta ifade özgürlüğünü istedikleri gibi kullandıklarını duyabiliyoruz. Bu, bu, bu, bu anlamda ilginç ve hoş. E, şimdi sırada e, Bessie Smith isimli bir şarkı var. E, Bessie Smith Bob Dylan'ın yazdığı bir şarkı değil. Rick Denko ve e, Robbie Roberts'ın tarafından yazılmış bir şarkı. E, vokalleri de yine Rick Denko yapıyor. E, bu şarkıda e, bir, bir nevi e, Bessie Smith'e e, adanmış ve e, Bessie Smith hayranları Alt grubu denilebilecek insanlardan oluşan bir, bir grup söylüyor muhtemelen yine benzer bir grubu hedefleyerek. Şimdi bunu dinleyelim, bu şarkıyı dinleyelim. Bessi Smith. The good times with the bad Now many a year has passed me by I still recall the best thing I ever ...şarkıyı yazmış da olan... ...Rektenko'nun sesinden dinledik... ...Besse Smith... ...Bob Dylan'ın ...daha sonra The Band ismini alan... ...Hawkes grubuyla beraber... ...1967 yılında... ...çoğunlukla... ...yapmış olduğu... ...kendi evinin veya diğer grup... ...üyelerinin evlerinin bodrumlarında... ...yapmış olduğu o yüzden de... ...The Basement Tapes... ...adını almış olan... Ee, ve 1967 yılında e, neredeyse yarı amatör şekilde kaydedildikten sonra... ...çünkü bunları aslında bir plak olarak yayınlama düşüncesi yoktu. Daha çok herhalde arşiv için kaydediyorlardı. Ama e, gitgide e, önce müzisyenlerin arasında sonra hayranların arasında bir kendisini kü kült statüsü elde eden... O yüzden de sonunda 1975 yılında çift plak olarak Kolombiya plakçılık tarafından yayınlanan e, The Basement Tapes dinliyoruz. E, saatlerimiz 21:43 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'dayız. E, zamanlar değişirken programında Bob Dylan'ın e, yarım yüzyıllık e, ser müzik serüveninin izini sürmekteyiz. Bir yandan da Bob Dylan'ın değişik albümlerini, müziklerini yaptığı yıllarda Amerika'da ne oluyor buna bakmaya çalışıyoruz. 1967 yazı yani Bob Dylan kendi evinin bodrumuna kapanmış bu şarkıları çalıp söylerken ve çok da fazla dış dünyayla ilgilenmezken aslında... 1967 yazı e, karşıt kültürün yıllardır e, kuluçkada durduktan veya işte Amerikan toplumunun çok marjinal yerlerinde gezindikten sonra e, kitle bilincine düştüğü bir dönem oluyor. E, ve de e, medyada karşıt kültür e, adıyla anılan olay... E, ...kutlanıyor... ...veya lanetleniyor... ...analiz ediliyor... ...karikatürize ediliyor... ...sansasyonalize ediliyor... Ee, ...ve de... E, ...karşıt kültürün aslında... ilk çıktığı nokta... E, ...kendisinin... ...içerdiği düşüncelerden... ...etkilenmiş olan... E, ...beyaz... ...orta sınıf... E, ...gençlerden... ...temelinde oluşuyor ama... ...tabii ki sadece... E, ...bunlarla sınırlı kalmıyor... E, ...ve de... E, ...aynı zamanda... ...bir e, jenerasyonun... ...içinde... E, ...müzik... ...işte muhtelif maddeler... E, ...cinsel özgürlük, savaş... ...karşıtlığı, ırkçılık... ...karşıtlığı ve... E, ...kapitalizme karşı... ...olmak hisleriyle ortaya çıkıyor... E, bu, ...bu karşı... ...kültüründe... Herhalde Bob Dylan'a sorsanız farklı bir cevap verebilirdi ama... ...o istese de istemese de köşe noktalarından bir tanesi de Bob Dylan'ın kendisi. Ee, Bob Dylan The Times Are Changing'i yazdığı zamandan beri... E, ...ancak daha henüz üç buçuk yılı olmuş. Ne kadar e, Dylan'ın kendisi de e, hem dünyaya bakış açısından hem... E, müzikal açıdan nerelerden nerelere gitmiş ve Bob Dylan o sırada tamamen başka bir yerde e, ama e, Bob Dylan'ın birkaç yıl önce yaptığı şarkılar belki 1963'e göre çok daha fazla duyuluyor e, gençler tarafından karşı kültürle ilgilenen insanlar tarafından çok daha fazla seslendiriliyor e, Bob Dylan'ın Kendisi fiziken olmasa da aslında o, o, o günlerde bu o, düşünce tarzının içinde e, sürekli olarak var. E, bu konuya yeniden geri döneceğiz. Ve Bob Dylan'ın e, 1967-68'i veya 60'ların Amerikan düşüncesini şekillendirirken bunun kah içinde kah dışında nasıl olduğunu bu arada da ...işte Vietnam Savaşı... ...Ölk e, ayrımcılığının... ...sonlandırılması çabaları... ...yurttaşlık hakları çabaları... E, ...bunlar da... ...tabii ki durmuyor, devam ediyor... ...hatta 1967... ...aynı zamanda... ...aşkın yazı olarak da bilinir ama... ...aynı zamanda şiddetin de yazı... E, ...önümüzdeki haftalarda... ...bunlara hep dönüyor olacağız... E, ...ama şimdi... ...zamanımız daralıyor... O yüzden de size iki parça çalarak veda etmek istiyoruz. Bu parçalardan ilki Claude's Line Saga. Bob Dylan'ın yazdığı ve söylediği bir parça. Bu aslında bu parça aynı günlerde Ağustos 1967'de bir numaraya da çıkan bir başka şarkının parodisi. O da Odetu Billy Joe. Bu Robbie Gentry'nin bir parçası. Çok da ses getirmiş bir parça. Parça Mississippi Deltası'nda yaşayan bir genç kızın ailesiyle yemekte olduğu bir akşam yemeği sırasında Billy Joe McAllister isimli bir delikanlının Telehachi köprüsünden atlayarak intihar etmiş olmasının haberini alması anlarını anlatıyor. Ee, ve e, bu, bu, bu, bu, burada aslında ikili bir şarkıda anlam olduğu düşünülüyor. Bir yandan bir e, genç bir insanın intihar etmiş olduğu haberi ailenin daha e, yaşı ileri, bir, bir nesil ileri olan insanlar tarafından ee, önemsenmeden konuşuluyor. Halbuki kızları için bu son derece önemli. Aslında altında bir imada da var. İma da e, bu haberi almakta olan o dakika e, genç kızın e, Billy Joe ile bir ilişkisinin de olabileceği iması. E, Bob Dylan bu şarkıyı tamamen başka bir yere götürüyor. Ve son derece bir, bir, bir nevi e, hafife alarak e, olayı e, parodileştiriyor, karikatürize ediyor. Ve de e, Clothesline Sega şarkısı bize aslında e, başka bir şey anlatıyor. E, i̇pe asılı e, kurumak için ipe serilmiş olan çamaşırların başlamak üzere olan ocak yağmurundan kurtulması için işte koşununu kurtarın ama burada kurtarılacak olan yağmurda ıslanma ihtimali olan elbiseler ve çamaşırlar ilginç önce Bob Dylan'ın versiyonunu dinleyelim Clothesline Sega After took in the clothes nobody said very much just some old wild shirts and a couple pairs of pants which nobody really wanted to touch mama come in and picked up a book and papa asked her what it was someone else asked Care. Papa said, well, just because Then he started to take back the clothes Hang them on the line It was January the 30th Everybody was feeling fine The next day, everybody got up Seen if the clothes were dry The dogs were barking My neighbor passed Mama, of course, she said hi Have you heard the news? He said with a grin The vice president's gone mad Where downtown went last night? Mm hmm That's too bad Well, there's nothing we can do about it Said the neighbor just some something we're gonna have to forget Yes, I guess so Said Ma Then she asked me if the clothes were still wet I reached up Touched my shirt And the neighbor said, are those clothes yours? I said, some of them, not all of them. He said, you always help out around here with the chores. I said, sometime, not all the time. And my neighbor, he... Bob Dylan'dan dinledik Clothesline Sega bir kez daha programımızın sonuna geldik. Çıkışımızı o Bilucu ile yapacağız ama biz şimdilik veda sözlerimizi bu haftalık söyleyelim. Program arkadaşlarım, ortaklarım, mahir ve güven bu hafta yoklardı. O yüzden programı size ben sunmaya çalıştım. Ve de Bob Dylan'ın ...The Hawks'la beraber 1967 yılında muhtelif evlerin bodrumlarında yaptığı... ...ve 1975'te daha sonra Kolombiya'dan yayınlanmış olan Basement Tapes'i çalmaya başladık. Ee, sanıyorum ki birkaç hafta daha bunu çalmaya, dinlemeye devam edeceğiz. Ee, teknik masada bana yardımcı olan Robby Tayar'a çok teşekkür ediyorum... Program destekçimiz de Mukaddes Elçi. Kendisine de e, Açık Radyo adına teşekkürlerimi iletiyorum. Ve de e, yeniden e, müziğe dönüp Bobby Gentry'nin Ode to Billy Joe'su ile size veda ediyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. day I was out chopping cotton and my brother was bailing hay and at dinner time we stopped and walked back to the house to eat and mama hollered at the back door y'all remember to wipe your feet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 Zamanlar değişirken so Bob Dylan şarkılarıyla yarımız some way hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altı Güzeldere Güven Güzeldere For oh, the times, they are a changin'.